1409, numaralı konu, İbni Ömer'in, kendisine bir mektup yazarak ilimden soran bir kişiye cevap göndermesi, evet, adamın biri İbni Ömer'e bir mektup yazarak ilim hakkında bilgi istedi, o da ona şu cevabı gönderdi, benden ilim hakkında bilgi istiyorsun, ilim, sana yazacağım kadar dar ve sınırlı bir şey değildir, fakat sen elinden geldiğince dilini Müslümanların namus ve haysiyetleriyle oynamaktan, sırtını onların haklarını taşımaktan, karnını ise mallarını yemekten koru ve cemaatle larından da ayrılma